İyi günler. Biriktiğim için programında daha birlikteyiz. Ben Yüce Sönmez. Bu hafta Ömer Madra ve Özdeş Özbay yoklar. Onlar saatinde kendilerine buradan selam iletiyoruz. Bir konuğumuz var. Bu hafta tarımı konuşacağız kendisiyle. Abdullah Haysu, aynı zamanda çiftçi sendikaları başkanı. Kendisi de bir çiftçi ve daha da önemlisi Türkiye'yi çok sık ve geniş bir ölçekte dolaşıyor ve çiftçinin nabzunu tutuyor Tarımla ilgili önemli konular gündemde Onları kendisine soracağız, merak ettiklerimizi soracağız, çiftçiyi soracağız Hoş geldiniz Abdullah Bey Hoş gördük, İyi yayınlar diliyorum İzninle çok bir düzeltme yapabilir miyim Yücel Bey? Lütfen. Lütfen ben yaklaşık iki buçuk yıldır çiftçi sendikaları başkanlığından ayrıldım. Daha çok kooperatifçilik alanı ve gene tarım alanında ve tarım yazarlığı olarak, tarım Hı -hı. ve ekoloji yazarlığı olarak devam ediyorum. Evet aslında bu aklımdaydı ama tam olarak hatırlayamadığım için sizin düzelteceğinizi bildim. Evet. Peki teşekkür ederiz. Şimdi e, isterseniz yayınımıza başlayalım Abdullah Bey. Tabii, ee, şimdi olağanüstü bir kuraklık yaşanıyor. Yani şu anda biz İstanbul'dan yayın yapıyoruz. İstanbul herhalde bu yıl Türkiye'nin en şanslı kısımlarından e, birisi. Çünkü yazın başında yılın başında e, barajlar dolacak mı dolmayacak mı diye bakarken yılın şu zamanına kadar yağışları normal alarak alan tek bölgede İstanbul bulunuyor geri kalan yerde de inanılmaz bir tarımsız, tarımsal kuraklık yaşanıyor en son açıklanan rakamlarda tarımsal kuraklık yaşayan iyi sayısının 52'ye yükseldiğini ziraat odaları açıklamıştım şimdi siz de geziyorsunuz Anadolu'yu aynı zamanda çiftçisiniz de nedir ne yaşanıyor tablo nedir o bize biraz öncelikle bundan bahsedebilir misiniz Ee, öncelikle şunu söyleyeyim Dediğiniz gibi İstanbul şanstı ee, Fakat İstanbul'la ilgili konuştuğumuz konu e, Tarımdan çok e, Oradaki insanların su ihtiyacının Karşılanması Fakat tarım e, Bir dönem için çok e, Yağış almasıyla kurtarılabilecek bir durum değil Yağış rejimine bağlı Olarak kendisini üreten Yaşatan, büyüten Ve mahsule yatan bir sektörden bahsediyoruz. Yani buğdaydan örnek verecek olursak Ekim-Kasım aylarında eğer toprak nemlenmezse tohum attığınızda e o tohum o şeyde toprakta kavrulur. Eğer Kasım ve Aralık aylarında bir miktar yağış almazsa toprağa atılmış olan tohum orada çimlenmez ve e köklenmez. E aynı şekilde eğer Nisan ve Mayıs aylarında ...yağmur almazsa buğday ...o zaman da Nisan'da almazsa... ...boylanmaz, şeyde ise... ...Mayıs'ta almazsa... ...başak bağlamaz ve... ...daha sonra da tane bağlamamış olur... ...dolayısıyla... ...bir yağış rejiminin... ...düzenli bir biçimde işlemesi lazım... ...bunun için de iklimin... ...doğru işlemesi lazım... ...ve iklimin de... ...ona uygun bir biçimde... ...bir seyir izlemesi lazım... Ama ne yazık ki son dönemde e, başta e, şeyler e, sanayi ve diğer e, kesimler olmakla birlikte bunun içine tarımı da e, rahatlıkla dahil edebiliriz. E, bunların e, iklim üzerine etkilerinden dolayı e, çok net bir biçimde iklim değişti ve bunun içinde yağış rejimi de e, alt üst oldu. E, bu senede bu yaşanılan alt üst Bir kuraklık yaşıyoruz özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da ciddi şeyler var kuraklık olayı var ve şeyde Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında hiç hasada girmeden tarlalar yeniden sürülmek zorunda kaldı ve İç Anadolu'da da verim oldukça düşük. Ben şimdi biraz rakamlardan da bahsetmek isterim. Meteoroloji Genel Hayır. Müdürlüğü'nün verileri bunlar. <gülüyor> e, bu verilere göre son 50 yılın en sıcak e, e, aylarını yaşadık. Bu Mayıs ayı, ha, Haziran ayı e, bunlar çok sıcak geçti. E, en fazla bir önceki yıla göre yağışlarda azalma %83.3'te Güneydoğu'da olmuş. Güneydoğu'na e, pardon e, özür diliyorum. E, ortalama yağışlar 83.3 düşmüş. Güneydoğu Anadolu'da %82 ee, bir yağışlarda azalma, Akdeniz'de %69 azalma, İç Anadolu'da %65 azalma gibi e, ciddi oranlarda azalmalar var ve Bu da en çok herhalde e, hububat ve baklagilleri e, etkiledi açıklamalarda bu yönde. Şimdi bunun yakında muhtemelen fiyatlara yansıması da bekleniyor ama biraz önce sizin söylediğiniz gibi iki türlü kuraklık e, etki ediyor. Bir, bir önceki yıl geçtiğimiz yıl ekilen ürünlere bir de bu yıl ekilen ürünlere. Ben en son e, çiftçilerle görüştüğümde artık bu yılın ekilen ürünlerinin de Yani geçen yıl ekilen ürünleri büyük ölçüde kaybettiğimizi bu yıl ekilen ürünleri de e, kuraklığın ciddi ölçüde etkilediğini söylemişlerdi. Şimdi bundan sonraki evet. adım e, herhalde tüketici fiyatlarında da yükselme olacak veya <gülüyor> çiftçi bu durumda nasıl baş edecek? Biraz da e, gelecek seneyi bu belirleyici olacak. Siz nasıl görüyorsunuz peki durumu çiftçinin özellikle e, penceresinden baktığımızda Abdullah Bey? Şimdi çift Çiftçinin en büyük sorunu Türkiye'de bir tarım politikasının olmaması. Şimdi bir izninizle ben Karapınar'dan bir örnek vermek isterim. Ee, bakın e, İç Anadolu esasında koyun yetiştiriciliğine müsait e, ve oradaki ot durumu da koyun yetiştiriciliğine e, uygun bir ot e, durumu var. E, fakat e, şeyde, e, 745 bin e, dekar arazi var Karapınar'da. Bunun 397 eee bin dekarı e, doğrudan şeyle ilgili, e, hayvan yemi yetiştirme ile ilgili. Şimdi bu hayvan yemi yetiştirme ile ilgili olan bölüme baktığımızda e, önemli ölçüde e, bunlar işte mısır ve yonca, mısır, mısır ve yoncanın kendisi de mutlaka surette su istiyor. Sulama su gerekiyor. Hangi evet. şekilde e, o bölgede Ee, o bölgenin şeyine havzanın e, ekolojisine uygun olmayan şeker pancarı yetiştiriliyor 42 bin dönemde. Buraya da baktığımızda bura içinde su gerekiyor. Ee, ve e, şimdi Mısır, Ayçiçeği, Yonca e, ve şeker pancarı mesela su isteyen e, ürünler. E, ama şeyde de Karapınar'da e, öyle çok yoğun bir biçimde e, suyu olan ve e, yağış rejiminin çok düzenli düştüğü bir olarak e, düşünemeyiz. Sonuç itibariyle e, buralarda ki bu yer sularının çekilmeye başlanmasıyla birlikte e, şeyin yine e, Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık olarak 30 bin civarında izinde açılmış olan artezyen varken 70 bin civarında da kaçak artezyen e, oluşmuş durumda. Şimdi bu artezyenlerin oluşan bu e, e, artezyenlerle çekilen bu sular sonucunda işte iki yıl öncesine kadar 160-180 civarında oluşmuş olan obruk sayısı şu anda 200 şey 600 civarına yükselmiş vaziyette ve çok ciddi bir obruk olayı yaşanıyor ciddi bir susuzluk yaşanıyor ama diğer bir yandan devlet denetlemediği için ve bunun politikasını şeye kuru bölgenin kuru tarımına Uygun bir biçimde dizayn etmediği için şirketlerin e, arzularına ve isteğine bağlı olarak üretimine izin verdiği için ve buna serbest piyasa adı altında izin verdiği için de sonuç itibariyle oradaki duruma baktığımızda çok ciddi bir biçimde oluşan bu yeraltı suların kaybı ve obluklarla birlikte bölgenin daha fazla çölleşmesine e, şey yapıyor, davetiye çıkarıyor. Ee, Abdullah Bey'in e, hattan düştü. Arkadaşlarım şimdi tekrar bağlayacaktır. Bu arada ben Abdullah Bey'in anlattığı konuya ilişkin biraz ara bilgiler vereyim. Ee, geçen hafta flamingo ölümleri gündemdeydi Tuz Gölü'nde. Bunlar susuzluktan kuruyarak ölmüştü. İşte Abdullah Bey'in anlattığı şey o flamingoların aynı zamanda ölüm nedeni. Ee, çünkü... E, Karapınar'ın da bulunduğu Konya Kapalı Havzası Türkiye'nin en az yağış alan havzası. ve oraya girip, girip çıkan suyu hesaplayabiliyoruz ve yılda 1 milyar eee metreküp su topluyor havza ama bizim havzada kullandığımız su miktarı 1 milyar 600 milyon metreküp. Bu aradaki 600 milyon metreküp de Tuz yüzeyini kaplayacak büyüklükte bir sudan bahsediyoruz. ve Peki ne oluyor bu su? İşte tarıma yönlendiriliyor. Kaçak kuyular ve DSI'nin yaptığı yüzeysel, yüzeyden akan sular önündeki barajlarla göller e, ve barajlar olarak tutuluyor. Ve böylece e, havza kuruyor. Abdullah Bey geldi tekrar galiba yayınımıza. Evet, evet. Ee, Karapınar'ı anlatıyordunuz. Ben de o arada bir bilgi verdim. Geçen hafta malum işte Flamingo ölümleri de e, evet. gündemdeydi Tuz Gölüm'de. Siz de tam onun nedenini anlattınız aslında. Havzadaki kötü su kullanımını e, evet. anlattınız. Bir de ben o havzayı da iyi biliyorum. Ee, yani son yıllarda önemli gelişmeler olmakla beraber halen vahşi sulama çok ciddi miktarda Ee, orada e, su konusunda baskı yaratan bir konu. Şimdi Abdullah evet. Bey merak ettiğimiz başka bir şey daha vardı. Malu iki yıldır Covid'in etkisindeyiz. Pandemi sürecini yaşıyoruz. Ee, hatta ve hatta ilk dönemlerde e, şeyi e, Covid'le mücadele etmenin aşı ve çeşitli tedavi yöntemleri henüz yokken Covid'de mücadele etmenin temel yolları işte temizlik ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak olarak sürekli vurgulandı bilim insanları tarafından. Bağışıklık deyince de temiz gıda, temiz su, temiz hava ee, özellikle akla gelen ilk şeyler. Ve gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir, bir anda anladık biz. İşte insanlar sokağa çıkamaz ya da tarım yapamazsa... Şehirlerdeki insanlar ne yiyecek e, gibi ciddi sorular çıktı karşımıza ve şunu düşündük herhalde bundan sonra bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu kavradığımıza ve tarımsal güve, ta, e, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu anladığımıza göre bu konulara çok önem vereceğiz çok ciddiye alacağız. Bu konular hayati konular olarak önümüzde duracak diye düşündük ama galiba görünen tablo hiçbir şeyin değişmediğini hatta daha da geriye gittiğini gösteriyor. En son OECD'nin açıkladığı bir rapora göre Türkiye'deki yatırımlar, tarım yatırımları ciddi miktarda düşmüş hatta yarı yarıya düşmüş diyebiliriz. Rakam şöyle. Ee, tarımsal destekler 2002 yılına kadar e, ortalama olarak gayri safi yurt içi hasılanın %4'ünü oluştururken 2018-2020 yıllar arasında %1.4'e gerilemiş. Aynı şekilde e, tarımsal yatırımlar da ciddi ölçekte e, bir gerileme söz konusu ve desteklemelerde de ciddi bir e, gerileme söz konusu. Bunu siz sahada da görüyorsunuz herhalde ee, evet. Yani bir yandan Tam tersini yapmamız gerekirken Hayati bir konu diye tarımın üstüne Titrememiz gerekirken Daha da kötüye gidiyor galiba işler Evet Evet Şimdi bakın e, Onu anlatıyordum kesildi e, 2002 yılında 2 milyon 800 bin çiftçinin Toplam borcu 2.4 milyar liraydı e, 2021 <Gülüyor> yılına geldiğimizde 700 bin çiftçi çiftçiliği terk etmiş 2 milyon 100 bine düşmüş sayısı fakat borç miktarı korkunç bir biçimde 130 137 milyar TL'ye yükselmiş. Şimdi bu koşullarda bu çiftçilerin üretim yapması mümkün mü? Bence üretim yapma mecelleri kalmamış artık ve bununla birlikte bankalara 5 milyar ve tarım kredi kooperatiflerine de 1 milyar olmak üzere şu anda icra takibi var siftçilerin ensesinde Üst tepesinde icra dururken bu insanlar tohumu, gübreyi, mazotu alıp nasıl üretme devam edecekler? Oysa ki 5488 sayılı tarım kanunun 21. maddesi diyor ki gayri safi milli hasılanın %1'i mutlak surette tarıma ayrılır. Eğer bu 2006 yılında çıktı, 2007 yılından itibaren uygulanmaya başladı. 2007 yılından Bu, bu yıla kadar bu içinde bulunduğumuz yıl dahil olmak kaydıyla verilmesi gereken çiftçiye bu kanun gereği verilmesi gereken destek 376 milyar TL iken verilen destek 165 milyar TL'de kaldı. Yani çiftçinin 211 milyar TL'si e, ödenmedi. Ödenmedi fakat bu ödenmeyen şeyle ödenmediği gibi buna bir faiz de uygulanmıyor. Ama Bankaları olan borçlarına, tarım krediyi olan borçlarına çiftçiler e, sürekli bir faiz ödemek durumunda kalıyorlar. Oysa ki devletten alacağı bu 211 milyar liradan 137 milyar lira borcu düşürülerek mahsup edilse ve kalanla da he, düzenli bir biçimde e, gayri safi milli asılanın %1'i e, kanun gereği verilmeye devam edilse e, bu bile Türkiye tarifini Kısa sürede düzde çıkartmaya muktedir olur. Ee, çiftçinin borç yükünün giderek arttığı işte e, işletmelerin yüzde 36'sının geliri düşmüş örneğin pandemi döneminde. E, evet. Çiftçilerin e, raporda yazan bilgilerden bir tanesi o. E, bir de bütün bunların üstüne iklim değişikliği bindiriyor Abdullah Bey. Yani Tabii. evet evet. Yani e, geçen sene e, çiftçilerle konuştuğumda aynı dönemde geçen yılın Mayıs ayı çok hava olaylarının ekstrem seyrettiği bir dönemdi. Adana'da narenciye çiçekleri yandı sıcaktan. Biraz yukarı çıkınca Orta Anadolu'da soğuktan ve doludan e, yapraklı bitkiler e, büyük ölçüde zarar gördü. Biraz daha onun yukarısında Karadeniz'de de fırtınadan fındık ve e, birtakım ürünler zarar gördü. Şimdi... Farklı bölgelerde farklı duyguları, farklı iklim şartlarını aynı anda yaşıyoruz. Yani bir yer, bir yer sıcaklıktan müzdaripken hemen evet. yakınındaki başka bir yer soğuktan müzdarip. Dolayısıyla çiftçinin riskleri de çok artmış durumda. Evet. Şimdi son dönemlerin çok popüler bir kavramı var. Herkes kullanıyor ama biz de bu olayı anlatmak için kullanalım. Ne kadar sürdürülebilir bu durum? Yani şu şartlar ve şu koşullar altında küçük bir aile çiftçisi ise ben üstüne pandemi koşulları, üstüne işte bu desteklerin azalması üstüne artan risklerin iklim değişikliği ile beraber. Bu sürdürülebilir bir şey mi gerçekten? E, bu Elbette dediğiniz gibi sürdürülebilir bir durum değil. Çiftçilerin bu bu şartlar altında üretime devam etmesi mümkün değil. Şimdi burada şu rollerden de bahsetmek gerekiyor. Bir çiftçinin şu andaki uygulamış olduğu endüstriyel tarım modeli ve gıda dağıtım sistemi ve işleme pozisyonuna baktığımız zaman üretim değişikliğinin %47 ile %54 mü sebebi yani nedeni yaklaşık yarısı Çiftçiler, çiftçilere uygulanan bu tarım politikalarından kaynaklı bir küresel iklim değişikliği yaşıyoruz ve bunun en çok da ceremesinin sonuç itibariyle çiftçi çekiyor. Bunun için devletin, merkezi devletin ciddi bir biçimde önlem alması lazım ve tarım politikasını bu konuda da değiştirmesi lazım. Ayrıca bu bütün bu verilerden bahsederken, sorunlardan bahsederken sadece merkezi devleti değil, Belediyelerden de söz etmek lazım Çünkü hı hı. E, şeyde Belediye Büyükşehir Yasası'nın 7E maddesinde de Çok net bir çimde, tarım ve hayvancılığı Destekler diye Onu da sorumlu ve yükümlü kılmıştır Aynı zamanda yetkili kılmıştır Mesela bu konuda İstanbul'un Çok güzel örnek çalışmalar var Ne kadar anlatılıyor, ne kadar duyuruluyor Ne kadar paylaşılıyor Bilemiyorum ama Bakın İstanbul Büyükşehir 4 milyon 200 bin fideyi kendisi yetiştirip çiftçilerine dağıttı. Ve hayvancılarına da şeylere, İSKİ'nin havzalarını tahsis ederek oradaki meraların kullanılmasını tahsis ederek oradaki hayvanların doğrudan meradan beslenmesinin önünü açtı. Yine kendisi Tekirdağ'da yem fabrikasından, Tekirdağ Belediyesi'nin yem fabrikasından içinde GDO olmayan Ve sağlıklı bir rasyon hazırlayarak e, yem e, hazırlattırdı ve bunları bedelsiz dağıttı. Aynı şekilde e, şeyde e, mısır tohumu dağıttı ve o kendi yemlerini kendilerinin sağlamasına yönelik e, ve ayak izni, e, karbon ayak izini azaltıcı bir faaliyet yürüttü. Aynı şekilde her gün e, insanlara... Ee, çocuklar için ayırdığı 75 ton e, sütle ilgili de tamamen Silivri ve Çatalca'daki çiftçileri destekleyerek onların sütlerini alarak işleyerek e, onları dağıtmakta hem bölgeye katkı koydu hem karbon ayak izini azalttı. Dolayısıyla demek ki belediyelerin de yapabileceği çok şey var e, ve bu çok şeylerin en azından e, e, bir bölümünü, Şimdiden itibaren yapmaya başlamaları gerekir diye düşünüyorum ve burada e, biz e, pozisyon tutarken e, merkezi devletin yanı sıra büyükşehir belediyelerinin de tarıma e, gerekli önemi vermeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini talep etmeliyiz. Evet. Doğru söylüyorsunuz Abdullah Bey. Yani merkezi yönetimin sorumluluğu var. Yerel yönetimlerin sorumluluğu var. Ee, onlar da bir şey yapmalı. Peki bu arada çiftçi ne yapmalı? Yani çünkü son dönemde biraz daha açayım bu ne demek istediğimi. Son dönemde görüyoruz işte yeniden... Atalık buğdaya dönme e, ve bir kuraklığa daha dayanıklı olan e, türlere yönelme. Aynı zamanda hmm. üniversitelerin bu yönlerde araştırmaları var. E, Tarım Orman Genel Müdürlüğü'nün hmm. bir takım çalışmaları var. E, bütün, bütün, bunu, bütün bunlar yeterli mi? Yani çiftçi bütün bunlar olup bitsin bana en da sağlam dayanıklı tohumu versinler, beni teşvik etsinler diye beklesin mi? Bu arada yoksa neler yapabilir Şimdi bir, bir kere şunu yasayamayız. Elbette ki merkezi devlet politikasının bu konuda değişmesi lazım. Çiftçinin yapacağı e, çabalar, göstereceği çabalar bir miktar kendisini kurtarmaya yönelik örnek teşkil ederek yanındakini ve yöresindekileri e, etkilemeye yönelik olur. Ama e, şunu yapabiliyor muyuz? Eğer biz küresel iklim değişikliğine e, katkı değil de onu onarıcı bir şey yapmak istiyorsak merkezi devlet şunu yapabiliyor mu ürüne su götürmek değil yağış rejimine uygun ürün yetiştirmeyi politika olarak önüne koyacak mı Şimdi tam bunu soracağım. Yani yıllardır havza bazında planlar yapılır. Ee, i̇şte e, örneğin e, Karapınar'dan lafa açtık. Konya Kapalı Havzası'ndan devam edelim onun bulunduğu. Konya Kapalı evet. Havzası'ndaki su miktarı yani bu eylem planları şöyle. Oradaki su miktarı belli. Ne kadar tarım yapılabileceği belli. Orada ne ürün yetiştirileceği belli. Dolayısıyla... Evet. Bütün bunlar hesabı kitabı yapılmış şeylerdir ve yıllardır da bunlar böyle kağıt matluğu olarak durur. Ama sahada bunun bir karşılığı var mı? Gerçekten bu bölgeye bu ürün uygun, buradaki su rejimine bu ürün uygun deyip o ürünü teşvik edip diğer ürünlerin önü kesme önünü kesme gibi bir e, yola girildi mi? E, yoksa hala e, bunlar sadece kağıt üzerinde duran planlar mı? Şimdi sadece kağıt üzerinde duran plan olmakla birlikte tam tersi bir de göz yumularak orada artezyenlerin açılmasına 70 bin artezyenin kaçak açılmış olmasını görmemesi mümkün değildir devletin. Ayrıca evet. ekolojiye uygun sizin de dediğiniz gibi ekolojiye uygun olan ürünü yetiştirmek yerine ekolojiye uygun olmayan ama o ekolojide yetişmesi için dışarıdan birtakım takım e, sağlayıcılık yapıp Ona su ve değişik şeyler vererek e, oraya monte etmeye kalkmak e, ve bunda ısrar etmek esasında çıkmaz sokaktır. Şimdi bakın e, Konya'dan söz ediyorsunuz. Çok güzel Konya e, bölgesi Kafalı Havzası'nda e, yetişmemesi gereken ya orada üretilmemesi gereken şeker pancarından tutun da sığırcılığa kadar bir sürü şeyler var. E, tarım e, şeyleri var, e, ürünleri var. E, fakat e, bu önüne geçmek yerine oraya o ekolojiye uygun ürün yetiştirmek yerine bir de milleti umutlandırıp orada halkı umutlandırıp işte Fırat'taki Dicle'deki bilmem neredeki suları kanallarla buralara getireceğiz e, diyerek bir yandan oyalamak bir yandan umut vermek ve bir yandan da e, o şirketlerin ihtiyacı olan şeker pancarının şirketlerin ihtiyacı olan e, hayvan yeminin satılması için sığırcılığa yönelmenin e, şeyleri, bütün yanlışları e, halen sürüyor. Oysa ki çok açık ve net bir biçimde Anadolu'da bir söz vardır. Konya için bu geçerli. Çankırı için, Kırşehir için, Karapınar için ve bütün iç Anadolu'nun Ankara için tamamı için geçerli. Bu yıllardır Ee, ekoloji bunu aklıyla taslif etmiştir. Ve demiştir ki, halkında diline pelesenk olmuştur. Ee, demişlerdir ki, e şeyle, buğdayla koyun, gerisi oyun. <gülüyor> İç Anadolu'nun ekolojisi buğdayla, hububatla koyunculuğu öngörüyor. Onun dışındaki mont edilen bütün şeyler oranın ekolojisine, ekolojisine uymadığı için dışarıdan o ekolojiye uydurmak için sağlayıcılık yapmak gerekiyor. İşte bu sağlayıcılığın kendisi iklim değişikliğinin daha fazla artması ve daha fazla zarar görmesi ve bundan da çiftçilerin de daha fazla zarar görmesine neden oluyor. Tabii çiftçiyi risklere daha açık hale getiriyor. Çünkü oraya bölgenin şartlarına uygun tohum yetiştirmediğinizde çok ilaç kullanmak evet. durumunda kalıyorsunuz. Uzun vadede girdiler çok artıyor ve bağımlı hale geliyorsunuz bir noktadan sonra. Daha fazla sonra. gübre kullanmanız gerekiyor. O gübreyi evet. bitkinin alması için çok su kullanmanız lazım. Çok su için artezyen vurmanız lazım. Artezyen vurduğunuzda irata kiferlerini bozuyorsunuz. Yer altı akıterileri bozulunca gö, göller ve göletler kuruyunca da iklimi değiştiriyorsunuz. Ve bunlar aslında birbirini sürekli besleyen yanlışlar. Doğru. Peki şunu artık söyleyebilir miyiz net olarak? Biz tarımda bağımlı bir ülke haline geldik mi? Hani bize hep öğretilirdi kendi kendine ürke, yeten ülkelerden biriyiz diye. Artık bu bir efsane mi? Bakın şöyle, e, dünya üzerinde kendi kendine yeten hiçbir ülke yok. Ee, yani hiçbir, hiç olmadı bölümde, da o yok. O bir, Onun Hı. kendisi bir efsane Ama şöyle Anladım. Temel gıda maddelerinde Kendine yeterli olmak evet, Temel gıda aynen. maddelerinde Türkiye evet e, Kendi kendine yeten yedi ülkeden Birisiydi ve fazlası da vardı Ama bugün için Temel gıda maddelerini bırakın Diğer şeyler dahil e, Hiçbir konuda kendisine Yeterliliği söz konusu değildir Ee, ve e, Şu anda de, Toprak Mahsuller Ofisi 720 bin ton e, buğday ithal etmek için düğmeye basmış vaziyette. Oysa ki e, bunu çok önceden düğmeye bastı. E, o dönemde de e, şeyler bir, e, düğmeye bastığı dönemde bir serdiverler tarlada dön, dönüyordu. E, şimdi bu ithalat duyulunca tüccarlar tarafından... Frene basıldı, fiyat aşağı çekildi ve çiftçiler e, maliyetine yakın ve maliyetin altında ürününü satmak zorunda kaldı. Sıkıntılı bir durum. Bir de üstüne üstelik e, pandemi koşullarında bazı ülkeler e, kendi gıda ürünlerini kontrollü bir şekilde e, ihraç etme kararı aldı ya, veyahut da evet. ihraçatını durdurma kararı aldı yani buğda fiyatların yükselmesi demek aslında ithalatla ithalat fiyatlarının yükselmesi demek ee, hepsi başka bir takım sıkıntıları tetikliyor ve normalde Türkiye'nin yıllık buğda ithalatı 5-6 milyon tonu buluyor sanırsam e, ee, evet, ama 2019'da 10 milyon tona dayandı ee, Hı -hı. ve şimdi 5-6 7 milyon ton arasında e, gidip geliyor e, ve şu anda Ee, hükümetin açıkladığı buğday fiyatı çok yüksekmiş gibi bir algıya neden oldu ama ithal edilen e, şu andaki Toprak Mahsuller Ofisi ve diğer kanallarla ithal edilen E, buğdayın fiyatı açıklanan fiyatın çok üstünde e, bir miktar üstünde. Oysa ki e, hükümet kendisi yeterli alım yapmadığı için piyasayı düzenleyip regüle edemediği için açıkladığı fiyatın çok altında da e, fiyatlar şu anda seyretmektedir. Oysa ki 2.65 olarak makarnalık buğdayı açıkladığı dönemde makarnalık buğdaylar borsada 3 liradan satılıyordu. Yani bir yandan fiyatı açıklarken fiyatı aşağı çekti, ithalat da onu daha baskılayarak aşağı düşürdü ve kendisi piyasayı düzenlemeyerek, e, regüle etmeyerek de e, şeyin tamamen şirketlerin fiyatları belirlemesine zemin hazırladı. Dolayısıyla e, devletleriyle bir iflas hali çiftçilere yaşatılmaktadır. Evet toparlayacak olursak zaten süremizin de sonuna geldik Abdullah Bey. E, çiftçi desteklenmediğinde, tarım desteklenmediğinde e, çiftçi mutsuz. Çiftçi mutsuz olduğunda tüketici de mutsuz, fiyatlar yükseliyor. Ay, evet. e, tüketici mutsuz olduğunda zaten onu desteklemesi gereken yetkililer de mutsuz olacaktır eninde sonunda. Dolayısıyla hani mutluluğun temelinde yatan unsurlardan bir tanesi ülkece e, tarım konusu. Bu konuyu evet. daha fazla konuşmamız lazım, daha fazla tartışmamız lazım. Burası kesin. E, çünkü bir yandan da Hani ne kadar hayati bir alan olsa da e, çok fazla da seslerini duyamadığımız günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde, harala gürelesinde biraz seslerinin araya kaynadığı bir kesimden bahsediyoruz. Zaten giderek evet. de sayısal olarak da azalan bir kesimden bahsediyoruz. Ee, bunu önümüzdeki programlarda sizinle daha çok konuşmak ve tartışmak da isteriz. Özellikle kooperatifçilik konusuna da hiç girmedik. Bu bir çıkış evet. modeli olabilir mi? Bir programda da onu konuşalım sizinle isteriz. Ama bugünlük programımızın son bugünlük programımızın sonuna geldik. Ee, verdiğiniz bilgiler için size çok çok teşekkür ederim. Umarım çok yakın zamanda tekrar e, bir araya gelir. Tarımı yine konuşuruz ki öyle de gözüküyor. gidişatta öyle gösteriyor. Ee, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum hepinize. İyi günler Abdullah Bey. Çok sağ olun. Ee, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Ee, destekçimiz Nuran Enbiyaoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. hoşça kalın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 ve Özdeş Özbay.